Haberlerimizi derleyen, sırma sürenle beraber herkese günaydın diyoruz bu sabah ve güzel bir haberle başlıyoruz. Adana'dan Murat Güden, Sağlık Bakanlığı'na hitaben bir kampanya başlatmıştı. Güden'in kampanyasını hatırlayalım. Muratcan 3 yaşında, genetik bir rahatsızlık yaşamakta ve dünya çapında bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Sadece yurt dışındaki tespitlere göre uygunmama ile diyet uygulanır ve zaveska ilacı kullanılması halinde ömrü uzuyor. Canlı örneği Ankara'da var ve Sağlık Bakanlığı'ndan aynı hastalığı yaşayan hasta zaveska ilaç ile de daha sağlıklı bir hayat yaşamakta. Muratcan Acar 3 haftadır yoğun bakımda ve ömrü az kaldı. Lütfen destek verin diyordu Güden. Muratcan'ın ilacına kavuşması için 5000'den fazla kişi imza verdi ve güzel haberi kampanyacı Murat Güden şu mesajla paylaştı. Siz değerli dostlar sayesinde Sağlık Bakanlığı Muratcan'ın ilacını onayladı. Siz değerli dostların yardımları için çok teşekkür ederim. Ne güzel bir haber. Turizm sektörünü ilgilendiren bir kampanya var sırada. Turizm Bakanlığı'na hitaben başlatılan kampanya, turizmde çöküş çok şiddetli ve toplumsal çalkantılara gebe, devlet somut tedbirler almalı diyor. Kampanyayı başlatan Soner Balcı'ya kulak veriyoruz şimdi. Biz Kuşadası'nda yaşıyoruz. Biz Türkiye'nin tüm turizm işçileri, işverenleri, esnafı, işletmecisi, otelcisi, yolu turizmle kesişen herkes adına veriyoruz. Haykırıyor, sesimizi Türkiye'ye duyurmaya çalışıyoruz. Turizm çıplak diyerek sektörün düşünülenden çok daha kötü durumda olduğunu anlatmak istiyoruz. Çalışanlarımızın maaşını ödeyemiyoruz. Kredi borçlarımızı ödeyemiyoruz. BDDK'nın yapılandırma ile ilgili kararnamesine rağmen bankalar yapılandırma için ek teminat istiyor, isteksiz davranıyor. Ticari borçlarımızı ödeyemiyoruz. İş yerimiz, evimizin kirasını ödeyemiyoruz. Vergilerimizi ödeyemiyoruz. Vergi affı, yapılandırma yasası çıktı ama kış aylarında taksitleri nasıl ödeyeceğimizi bilmiyoruz. Tüm turistik merkezlerde yolu turizmle kesişen işçi, işveren olarak yüksek stres altındayız, sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz. Borç alacak, kavgaları içinde olmak, haczedilmek veya hacz etmek istemiyoruz. Her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Acil tedbirler alınmasını istiyoruz. Kredibilitemiz olmasa da kredilerimizin yapılandırılmasını istiyoruz. İşletmemizin ayakta kalması için uzun vadeli, en az bir yılı ödemesiz sezonda ödemeli kredi kullandırılmasını istiyoruz. Kredibilitemizin düzeltilmesi için sicil temizliği istiyoruz. Türkiye'mizin çok önemli sorunları var ve bu sorunların yanında turizm sektöründe yaşanacak toplumsal sorunların önlenmesi için de Gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Turizm çıplak diye haykırıyoruz diyor. Feryat ediyor Soner Balcı sizlerin imzasını beklediği Change.org'daki bu kampanyasında. Ve Rusya'dan bir başarı hikayesine yer veriyoruz şimdi. Sasha Bulz'un başlattığı kampanya sonucunda 17.000'den fazla kişinin imzasıyla Belarus'taki Mozir Rehabilitasyon Merkezi kapatılmaktan kurtuldu. Böylece 1995'ten beri faaliyet gösteren merkez birçok engellinin yaşam alanı olarak kalmaya devam edecek. Engelli hakları açısından çok önemli bir kazanım bu. Yener Kurt'un kampanyasıyla devam edelim şimdi de. Kurt Türkiye'deki telefon satış fiyatları düşmeli diyor. Şöyle anlatmış. Türkiye'deki elektronik cihazlara alınan ücretler malum. Amerika'da satışa çıkartılan 649 dolarlık iPhone 7 modeli 1900 lira gibi fiyata geliyor. Lakin bizim ülkemize geldiğinde bu fiyat %85 daha pahalı oluyor. Ülkemizde insanların aldıkları maaşlar belli. Telefonlara karşı da hayli bir merak var. Lakin bu fiyatlar yüzünden insanlarımız taksitle olmadığı için cep telefonu operatörlerine yöneliyor. operatörlerse Türkiye'nin peşin fiyatına 500-600 lira üstünde alarak müşterileri sözleşmeler sayesinde 2-3 sene bağlıyor. Amerika'da 1900 lira olan iPhone 7, Türkiye'de 3400 lira gibi bir fiyattan piyasaya çıkması gerçekten insanların ceplerini zorlayıcı bir fiyat. Ülkemizde bütün telefonların fiyatlarının tekrar düzenlenmesine halkın bütçesine göre gözden geçirilip %85'lik fiyat artışının en azından yarıya indirilmesini istiyoruz. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkürler diyor Yener Kurt ve Türkiye'de akıllı telefon fiyatlarının ...düşürülmesi için Change.org'da başlattığı bu kampanyaya sizlerin imzasını bekliyor. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz değerli sanatçı Tarık Akan için Change.org'da bu dönemde birçok kampanya başlatıldı. Şimdi de onlardan birine yer veriyoruz. Erkan İşler bu kampanyanın sahibi demiş ki Tarık Akan yaşam boyunca kolay değil, zoru seçmiş, aydın bir sanatçı. O aynı zamanda bir aydınlanma sanatçısı. Tarık Akan emeğini ve emekçinin her zaman yanında olmuştur. O geçici değil kalıcı olmayı benimsemiştir. Tarkakan her şeyden önce hepimizin ortak birincidir. Tarkakan Cumhuriyete ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atı Türkiye ve değerlerine sonuna kadar bağlı kalmış ve en önemli savunucularından olmuştur. İşte bu nedenlerle adının en sevdiği ve yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Bakırköy'ünün en güzel, en anlamlı yerine verilmesini istiyoruz diyor işler. Şimdi de Bursa'dayız. Aykut Kundi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne hitaben başlatmış kampanyasını diyor ki kent meydanı terminal tramvay hattı yer altından geçsin. Bursa Belediyesi'nin inşasına başladığı kent meydanı terminal arasında yapılması planlanan tramvay hattı yer üstünden gitmesi planlanıyor. Yeni yapılacak olan tramvay hattıyla zaten trafik problemi olan Yeni Yalova yolundaki şerit sayıları da azalacak, yollar daralacak. Bursa'nın yıllardır çözülemeyen ve iyice kötüleşen trafik sorununa bir darbe daha vuracaktır. Dünyanın hiçbir yerinde bu büyüklükteki şehirlerde yer üstünden giden tramvay hatları yapılmıyor. Her geçen gün trafik problemi büyüyen güzel Bursa şehrimize yapılacak olan tramvay ya da metro hatları yer altından yapılmalı. Böylece toplu ulaşım iyileştirilmiş, yollarda şerit ya da yer kaybı da olmayacak. Ayrıca yapılacak olan yeni tramvay hattına yol açmak için kesilen ağaçlar Yeşil Bursa'nın doğasına ayrı bir darbe vurulmuş oluyor. Bursa Belediyesi kısa vadeli planlar yapıp yüksek maliyetlerden kaçarak metro tramvay hattını yer üstünden götürmeyi planlamakta. Yapılacak olan planlar şehrin gelişimine dikkate alınarak yıllarca ülkemize faydalı olmalı. Bursa'nın geleceğini düşünmek, yeşilini korumak ve şehrimizin geleceğini korumak için henüz yapımı tamamlanmadan yer üstünde yapılması planlanan tramvay yer hattına alınsın diyor bu kampanyada. Ve geldik günün son kampanyasına. Bunun içinde Ankara'dayız. Mustafa Başkesen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hitap ediyor. Ankara'da çöp yığınları görmek istemiyoruz demiş. Hepimizin bildiği gibi çöplerimizi poşetlere koyup sokaklarımızın belli yerlerine atıyoruz. Ve bu durum hiç de hoş olmayan görüntüler, kokular ortaya çıkması neden oluyor. Yaşam alanlarımız belediye ekipleri toplayana kadar çöp dağlarıyla çevreleniyor. Ayrıca çöpler alındıktan sonra da çöp suları nedeniyle o bölgeler mikrop yuvası olarak kalmaya devam ediyor. Belediyelerden çöplerimizin ayrıştırmalı konteynerler konulmak suretiyle alınmasını istiyoruz diyor Ankara'nın çöp sorununa karşı siz de onunla beraber ses çıkarmak isterseniz Change.org'da bu kampanyayı imzalayabilirsiniz. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org'da bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın sabah yine görüşmek üzere esen kalın.